Gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde Allah'ın gökten rızık sebebi olarak yağmur indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesinde rüzgarları evirip çevirmesinde aklını kullanan bir toplum için deliller vardır.